Efendim rahatsızsınız ama rahatsız sizi şey yap, rahatsız ediyoruz. Bir sorumuz daha var müsaade buyursanız. Buyurun. Ee, şerif'i vefat eden zatın ruhaniyetine, rabıta nasıl olabilir? Bunu ta Almanya'dan Hasan hocamız da suat ediyor. Burada kardeşlerimiz şey etmişler, burada anlamadan gitmiş. Biz 12 sene üstazı alsam Efendimiz... Hacı Esad-ı Erbin'imiz adete irtihal edince o ikisine sene ruhaniyete ettik. Onu biz babacığızın bilemedi nasıl edeceğiz olan, nasıl olsa olur filan diye kitaplar neci oldu o zaman ortada. E, Antap sayar var ya Medine-i Münevvere ve Medine Halifesi'ye benim can kardeşim o. sekiz kişiyle şirket yaptık Dünyada ve ahirette kayırırız, Medine-i Münevvere'de, Mekke'de kardeşim şahit işte Hacı Abdullah, dünyevi bir ihtiyacımız varsa da görür, bu de bize dua eder, çünkü şirkette biz. Dedi ki, bir ihtiyacımız var mı, Allah zarf için söyle, bizim bir ihtiyacımız yok ya, Hacı Abdullah Efendi kardeşimiz kurban kesmeye girerken, parasını çaldırmış, Parasını çaldırmış, değerli birisinden almış kurbanı kesmiş, onun parası yok. O günün parası olan 500 lira verdi. Ya dedim, Hacı Abdullah müjdemi ver, 500 lira atasaya verdi dedim. O Hacı Ahmet annesi de İtham Müdürü Hacı Abdullah Efendi babası, Hacı Fatma anne de, efendim, aman hased etme. olur mu da böyle büyük halife <gülüyor> Yani güleyim de araya gitmesin diye gülüyorum. Hasetlik var. Ömer demiş Efendimiz. Buyur efendim. Bir velinin cini kötü ahlakları çıkar, hasetlik ayarını dayar buyurdu. O hasetlikten oluyor sizin oradaki laflar neler? He eh, hasetlik sana bir vazife gelirken ki abi arada oradan hasetlik başladı. Ondan hasetlik en suret çıkan ahlakı zevmeden. İyyaku vel haset E inel hasada hasenat hasanat kema takulun naru al-hata. İyyaku vel hasad hasetlikten kaçının. Ya tüm hesap. E in hased taklü hasenat. Hasaplık hasenat ekleder yeri çekerir. Cevabı koyma fasetliği. Şeytanı şeytan lan asatlı değil mi bize. Kimidir o Medine'de siz biliniz cevap verin. Peygamberiniz gelince Abdullah ibn Selm'dir onun adı. O münafıkun başı. Ha. O hasetliğinden ilki kendine hükümdar diyorlar. Muhammed Mustafa gelince o ziyayı kül diye söyündürdü, söyündürdü. Peygamberimiz olunca iman ettiği halda irttad etti, münafıklardan oldu. Estağfurullah Bismillah. İnnel münafıkı yine fidderkil esferi minen nâr. ''Şehennemin derin gerin gelin yerinde yanacaklar, münafıklar.'' buyuruyor. Yani böyle münafık olduk etti, ee, sözün huzurumuzdan dışarı ne oldu gitti her hasılı. Demeyin şöyle girmesin de, bunu belki çok dostlarımız dinleyecek inşallah. Şimdi geliyorlar bizden soruyorlar, diyorlar ki, oh, babam dedi ki, İtham müdürü Hacı Abdullah Efendi'ye e, yazı yaptı. Oradan cevap geldi. Şah Efendi, Şıklı Mustafa Efendi, vefat ettiyse kılıç kınından çıktı. Kesmesi daha kuvvetli. Ruhaniyete rabıta edeceğiz. Yerine bizzat gelecek olursa, Hızır, İlyas, Kırtlar, Yediler, Üçler, İlan ederler, Peygamberimiz de gelir, Ona rabıta edilecek, Gelilir, o zaman gidilir. Şimdi ruhaniyete Rabıta edelim. Sualın Bitti mi yine? Efendim, Üsküllerimizde gayet güzel açıklaya kavuşurduğuna rahatsız olduğumuz halde Cenab-ı Hak Ömrümüzün müzdat, Şifa-yı Azimlerimizde Efendim inşallah. Amin. Ondan sonra Geliyorlar, Soruyorlar bizden buraya geldi Kayserli bir adam Suriye oturdu üstüne söyledi kimse oturmaz buraya oturdu Kabagay'ın birisi sen bilin canım ismini neyi bilin o dedi ki Ömer Bey gelince 26 taksıyla Kayserli'ye karış karışılamaya gitmişsiniz dedi Tam Medine'de duyuldu dedi geldim burada tahkikat ettim dedi bir çeşit kardeşim Hacı Abdullah, oğlum Tayfur falan bunlar gelmiş hoş geldi gitmişler. Ondan sonra dedi e, bildik ki iftira. El kitne tinainen sullanallah men eyvazha. Pittenin çoğu sizden istiyoruz. Dedim, biz Yener Bey, Yener Bey, Yunusidi Camin diye rehsten karşılamadık bu cihanımızın 45 sene hizmetini gördü ve onun için onu da ve evimizde en büyük ikram yapıldı orada hashüdün biri demiş ki hiç kimse beni beğenmez hala hoş geldin yanına niye gelmeyecek bütün Türkiye'de böyle yaptılar şurada mübarek saat dedi sabr edin dedim ben laydeyle istanbu hizmeti etmemişsin dedi. Ben onun Hudbu Cihan'ın torunu e, Mahmud Sami Bey, o da yüksek mimar mühendis o da. Lakin okuduğu Kur'an'ı baştan dinlediniz. Bu Kur'an'ı okuyan zat şuraya oturdu. Karşıma mütemadiyen ağladı. E, ah, Hacı Atan Efendi Türkçeyi yerleşmiş. Halkına kuş ee, tüyünden minder verin o manbaha ziyatı o gelineni verdi gelindi olduydu kuru yerlere oturup oturup onun için onlar geldi onun torununa da bir misal vereyim onu da anlayayım Bismillah bir halife bir halife Ali Ramazan gibi kürsünün üzerinde bağış veriyor. Diyecek mi? Pişini sokmuş manevi e, e, Hz. Muhammed'in e, ruhaniyetine bağırıyor. Millet ağlaşıyor. Ondan sonra arada bir kalkıyor, din sen beni böyle tutuyor, yine oturuyor. Arada bir kalkıyor, e, geldiği için azıltıyor, bin olduk 3-4 daha öğle önce efendim ne oluyormuş, kürsüden ne değil öyle kapıf kapıf da bin arıyor, oturuyormuş şeyhın çocuğu orada çalıp oynuyor top oynuyor da kapıdan şu yana geçiyor bu yanda, beni yani oturduğum yerden görür de terbiyesizlik yapmış olurum deyip kürsüde ayağa kapıyorum diyor biz bunları hep yaşadık Bizim bir İpsiz Ahmet dediler, amcanız varlardaki ilki Ahmet dediler, Muammem onu. Ondan sonra o gönülü babama Allah'a zikrede gider, ricallardan olmuş. Adam adam neden? Şeyi gelirdi, gelip taş otururdu. Birimizin üstüne oturmazdı, efendimin oğlunun üstüne oturulmazdı. Böyle samimi dostların gününde geçtik de, Şimdi sizleri hep terbiyasız görüyor, kanaatınız olsun. Ney bu? Nasıl gelişek Nasıl terbiye almıştık böyle? Ondan sonra üstadımızın sorunu e, Fatıma benden ayrılmış bir muzga parçası, Hasan Hüseyin arşın gölgeleri, cennetin şabatları hadisleriyle Üstadımızın, torununun için ayaküstün değil, defenüstün gelmek istedim, hep de ağlaşıyorduk böyle. Hep ağlayırlardı. Oradan girince evvel hep bir çıkırıp bindi bize. Ustamız gelemedi ama elhamdülillah damadı geldi, torunu geldi diye onu benden soruyorlar bir. Topbaş Efendimiz'i bizden soruyorlar, nasıl efendim o geldi mi? Geldiğini bilemem, kendi ne derse öyle. Lakin uzatı da küçük düşünmek doğru değil. Nevi? 27 sene üstazımızı hacca götürdü. Bolu bolu atleti birini çıkardım, onu fukaraya verir, yenisini gerdi giydirir. Böyle hizmetini gördü. Ben gördüm Hikmeli, Ali Ramazanımız da gördü inkar edemek. Üstazımız başkaya tez tez geliyor tabi içme içtiği için. Her götürmede yeni yeni hasadan bir götürüyor. Sininmen için. ikinci defa hiçbir şey bu açın bakıyorum. Hiçbir şey yok. Onu iyi kattırmadan başkasını götürüyor, okuruyor. Böyle kırk kadar var. Hepisini de yetecik alı ramazan ni zamanda zaman yani, da to baştan müjafakat yani kanat olsun İstanbul'un yarısı adam zenginlikte bir man makinesi makinesi hani, mi neyse şuralarda e, şey oldu e, zendele oldu oraya götürdü milyonlarca para o şeyleri oralara dağıttı. Üstazımızı da çok şey etti. Dedi kendini takdir eder. Elini ayağa yükerim. Öyle Dedi ki Tahir Hoca nasıl efendim o da havaslanıyormuş. Ee, Ötekiler havaslanıyormuş. O nasıl bize bir de onu anladın mı? Tahir Hoca yani makarri ulema o. Vaktın periydi o. Kıl gibi kırk defa yarsan, kılın kırkta biri kadar başkası olamaz, öyle âlim olamaz. Yani o her yerdikçe ayaklarını öper, ayağının altına yüzünü sürerim, o da ben öyle yapar. Telefonda konuşuyor da, daha selam ederim, gözlerimden öperim, ne demiyor, ellerimden, ayaklarından öperim diyor. Böyle tevzulu bizzat, o kadar da alim, o kadar da fazil, bunu ben nasıl küçük deyip gösterebilirim, buna çok büyük benim. Efendim bandırmalı adı efendi de konuşuyormuş, diyormuş ki, ustamızın yerine Rabbim beni nasıl edecek diyormuş. O nasıl adam? O Ali Haydar efendi, bu cihan, çarşamba tekkesinin şeyhi, Ali Haydar Efendi'nin halifesiydi. Ali Haydar Efendi ben nefah bilersem cenazemi insanı Ramazan oğlu cenazemi yıkasın o diyor. O olmazsa yerine vekil ettiği kim olursa o yapsın diyor. Hazretimim oradaymış bizim vaktim Hazır Mustafa da orada jandarmaydı. Oradaki Üsküdar'da jandarmaydı. Allah nasip ediyor da Ali Haydar Efendi ve Fatih için birbirine karışıyor. Fatih'te üstazımıza vasiyet ettiği için zamanında zamanı zamanında öyle olduğu halde cübbayı fersi giymiş üstazımız açılmış sağlı Ramazanoğlu geliyor cenaze kıldıracak diye o cenazede bulunanlar affı mahzret olmaz mı Ondan sonra cenazesini ona kıldırdı, onun de bu Ali Efendi'den bandırmadan. O demiş ki, ben ahirete iltihal ettim ve bütün evladımı sarkana verdim, kabul ettiremedim vefat edici. Tüm evladımı ona veriyorum demiş, bu bandırmalı alefendi Efendi hemen geldi ve dersini oradan yeniledi meraklıklarını oradan geçti. Şurada bizim Mustafa Bey'le bir tuttuk böyle sakarlı bir alanımız var. Biz Yahya'lı çok haksiyiz. O ben şeyhımdan ayrılmam halindaysa, şeyhım vefat ederse onun gibi kâmil bir zahp bulursan hiç telettür etmeden ona intisabiyet ve rahatsızını yap. Değil üstadımız edepli misalesinde birer birer yazıyor bunu. Ali Efendi'nin evine gittim orada konuşma yaptım, bir çok da kerametler zulür etmiş orada bizim konuşmalarımızın içinde sırların sırlarının sırrını konuşmuşsun. Ali Efendi bizim için bayılır, geçen telefon ettiğini, Sultanım, e uyarlarda demiyor, ellerimi, ayakları öperim, kurban oldu. şimdi ben ömümde seni görüyorum. Ay ay ayağımın üstüne sallanıyorum Esselamu Aleyküm dedim kapattın mı ben ağaçı açmışmış e, e, öyle ağlayormuş baktım diyor Allah Allah kızım o bana selam söyle o öyle bir adam ya diyorlar efendim sen nasılsın biz de nasılız dünyanın en günahkar insanı bütün bunların ayaklarının çurabı ve iki yerden haber geldi. Birisi İstanbul'dan dede oğlu Abdullah Efendi mutlaka benim Yahyalı'ya gitmem lazım. Üstazımız bir şeyler demiş. Bu da ben münefkarım, ben hakirim, fakirim diye anlıyormuş. Onun için ben diyeceğim ona. Ben vacip almam, almam diyorlar. Ne değil, benim her günahım bir dağa benzer, bir dağa benzer, ercihas dağı gibi oluyor efendim. Bu saman çıkı kadar bir günah ettim ise, o günahım bana ercihas dağı da görmüyor. <gülüyor> Efendimiz elhamdülillah, elhamdülillah dedi. Sonra efendim, halayı kattir halim kalmadı benden. Elhamdülillah, Ömer Bey de. Fena andır fena bu dedi. Fena andır fena anne. Yemin ettim ki ben bu yolun gelmişliğine de layık ya. <gülüyor> bunu duyan duysun ya. Şu keyfin içinden duyulsun. Fena andır fena alemi bu diyor. O öyle diyor ama Nasrattan hocanın bir hikayesini çekeyim. Babam daima çekerdi bunu. Teberrüken, o Hoca Pendil'in zılgına gitti, Kırayatına ziyaretine giderim, Akşehir de onun ziyaretini yaparım. Uzarsa demişler, ailesi vefak etmiş, bu hatun kişiyi nasıl bilirsiniz, hakkınızı helal etin cenazetini böyle böyledirmiş daima. Ona iyi diyeceksiniz ama insanlar, Allah'ını seven olsun, onu ben bilirim. kaldırın gelsin. Siz ne bileceksiniz, bana neler yaptınız, ne bileceksiniz? Demiş, ben, ben bilirim oğlum. İkisi vahfediyor, iyi e, de de, sizin gövdede şube reisiydi, sakalı böyleydi, o sonra emekliliğinde de gettim, olmaz mı bir mektup yazıyor. Fazilet Mahat üstadım şeyh Mustafa Efendi fena andır fena vaka andır vaka alemleri geçerek şu ah, hale geldin bu hale geldik ne demiş 60 yıl geçecek tıplak bir hayret bize yardım amam mektubuna şu akrader e selam gelamadı baba Allah'bizim bu metinde nasıl dayanılır dedik. Kudüs adıla diyor. Yani insan mağdur olmaz mı böyle şeyi duyunca yapıyorlar. Ben mağdur olamam. Çünkü İstanbul'da lağımcılar var. Aptal su, tuvalet aydallar. Üstleri başları pislik olur. Onlara ne zahmetli efendim, temiz efendim, nevere efendim, muadis efendim. Dişen üstünde bakar güler. Onlar göremiyorlar da ondan diyorlar. Ben ise üstünün başını pistir. Oğlum ben mantıyım. Gazimden hırsı, tamahı, fuhudu, adavatı, keni, buzu, riyayı, şümayı, tasadığı, kibiri attın mı da bu adam beni bu kadar vasf ediyor. Ben kendini o lağımcılarla bir taktiremiyorum. Bizi böyle yetiştirdiler de Ders dediğim kardeşlerimin da de ayak sıralıyım, onların da ayaklarında imanıma dua istileceği yalvarıyorum. En güzel, uzaktan yakından haber gönderen kardeşlerim buraya geldi, en büyüğü diyen ellerini ellerine ayaklanıyor, konuştum, kendi dinledi, hayretlerde kaldı. Ben de kabul ederek bir kendim efendimizsin. Zaten kaldı sanıştasın ya yani tabiri. Ondan sonra Ömer Bey geldi. Dekanın üstünü görüyecektik. Yani sen buradan, oğuzdan mektup yazıyor. O evdeki aldım, mevcut için bir evden almadım. Ne kadar sıcak kabul ettiniz sizi. Annemiz, büyük annemiz duruyor. Üstadımızın kelimesi, bacımız ve evlularımız çok saygılarla size selam edip dualar ediyorlar. Biz de selam gönderdik tabiye, yaptırıldı da okurum ya şimdi vaktim yok. Ondan sonra yerden kim anılırsa onu vakt ederektir. Çünkü Üstadımızın yanına varan babam, kabul oldum, yok olmadım, yok olarak, deyince fedem diyor ki, Rehlat-ı Evliyamız şehr-i Safar'da oldu. Safar ayı bu ay işte. Safar ayında oldu. Üstazımız demiş ki, Mustafa Efendi sen 40 yaşındasın ama seni bize bildirelim, manevi defterimizde ismin, 50 sene evvel gördüğüm ismini bekliyordum seni. Fihlet-i <gülüyor> Evliyamız şehri safarda oldu, 50 senelik sırrı Şeyh'im hem haber verdi. Namur haldaşın ara, derdine büyük çare, dua ile pedere, gayri peder bilmezem. Benim manevi pederim, bu pederimle bu anam beni ayağla-i illimden ayağımdan zulmen çektiler, gireyi indirdiler için. Ama benim bir üstadım var, o beni alayı e illiğine çıkardı. Yukarıya çıkaranın mı hakkı çok olur? Yavrun aşağıya indirenin mi hakkı çok olur? Elbette halbundaysa Allah Kur'an-ı Kerim'in devabudullaha ve vela tüşe ki bihi e şey emme bil valideyni yaksana enişküllü veli valideyik ve kabarattıke elle tabudu illa iyyahü ve bil valideyni yaksana Böyle birçok ayet var efe ana İstazımız diyor ki babamız benim hakiki, hakiki babam kutlu cihanın beni i'laya indiğine çıkardı. Onun için her faz namazının sonunda üç ihlas-ı ile e, bir fatihayı ilk evden duamı bitirdikten sonra istazımıza işte, göndermeyince ondan sonra ötekilere okudum onlara gönderdim. Allah şefaatlerine nail etsin diyor. Kardeşim demiş ki, adam olmanı ister yok mu demiş. Halide de babama, evet. da ey insan nedir mahlubi insül ki? Ne senden kimse indilsin, ne senden kimseden indilsin. Allah rızası ki bensüz bir edin, bak sözümün içinde bile indilecek kelime yok. Ne benden kimse incilsin, ne bir kimseden incilsin, ne senden ne kimse incilsin ancak öyle büyük adam olabilir demiş. Bir hadisane yaptı babam 5 gün, bir vakadan dolayı orada büyük üstaz o Medine'deki Atasayar'ın babası tam müdürü o da hapis. Efendim son evinde nüvi çıkıyor demiş kadar senden ayrılmak hapishane olmadı bize cennet oldu hapishane Mustafa Efendi hazratı lahu sabır iller ıı, yok ben yine şeyi yiyeyim, sen kötüsün, gel el bu hayvan ıslatır. Gece kafama koy bunu, derle bakayım. Ben yemeyim, sen ye. Ben kötüyüm, sen ye. Çığırt olur bundan? Sen yeme, ben yiyeyim, sen kötüsün, gel el yiyeyim, bu hayvan ıslatır. Ama buraya geldi ezberini almış, eller yağışmış ben yaman, imler buday, ben saman derdik geliyor. Bunu diyor daha açık Allah. Abdullah müdürü Hacı Abdullah Efendimiz bize böyle evlük etti. Ben yemeğim seni ye. ben kötüyüm seni. Böyle geçti gitti dünyayı. O bana dediler sana rafıta bulurum. Ömer ben o bana reklam yapıyorsun diye bana çok neler yaptı hüngül hüngül zırıl, zırıl ağladım geldim çok zaman. Ama o kapının, o kapının küpəri dâxi, kədisi dâxi, o kapıdan atlayanların ayaqlarını yüperim, üstadın içindən sıkıntıya katlanırım. Katlanırım, katlandım da elhamdülillah. Böyle oldu, o kulağı satır bize korona mertif yazar sana, geçmişken atlayan, Merkezim ayaklar diyor derim ki, <gülüyor> bizim biz hiç birini biliyor mu duyuyor musun duyuyor musun şeylerimize başlarımızı, bakın bakın <gülüyor> yaklaşmışken, ha az kaldıysa sizlerine nihayet vermek istiyorum. bütün bunu bildiyen kardeşlerimizin ellerini ayaklar diyor derim ki, yü Allah bu günahkarın iki muradı var bu dünyada. başka ne kutlu gotuk olmak, ne mürşik olmak, ne hirşat, ne emri olmak ne istemiyorum diyorum. Bak sizin yanınızda, yahu istemiyorum işte. Zorlan diyorum ya, efendim ya çıktığı bir azama, e, lahiyetten okudum dinle gözümü bak. Çıktığı bir azam efendimize ne bildik peygamlarımız? Senin yerine kim getirecek deyince, kim kendini oraya lalik görmezse o geçer buyurdular. Hazreti Ömer ile Uday'ın R'ye konuldular. Senin de bir kendini koymalıdır. Rahif değerlendirilir. Allah'ınca hemen Uday'ın eline kapandı, ziyat ediyor. Okunuyor musun bunları? Hazreti Ömer hiç R'ye atılmadan tıklı ve ağızdan geçti, hilafete kondu. Yani bunu diyor, şahat altından, kalem altından uçunda yazın. İşte ağzımıza vardı mı da e, Bayseri'nin halifesi öldü efendim yerine, kimi tayin edeceksiniz deyince, kendini oraya layık görmek sağ olsun efendi. Onu oraya layık gördüm. Allah şimdi bize buyurttular. Onun gibi ben de duydum bunu. Onun için kardeşim kendini layık gören, layık değil, layık gölmeyen, layık kendimi layık görmüyorum. Layık geledim meslepten. İstersen yemin edeyim bir size. Benim gibi günah kıçalı, suslu, günahlı, üstadına karşı kıştahlı bir insan. Nasıl oraya gelir? Ömer Bey'e dedi ki, efendim Hasan Efendi babasından çok konuşuyor. O nasıl oldu? Ola buyurdular ki, bütün halifeye, halifeye isimleriyle, hilafet verildi. Hasan Efendinin babasına Şeyh Usta Efendi Usta Efendi o Şeyh'ı diyor, ben gittim Dereköy'de onu ziyaret ettim diyor. Çok büyük anamdır diyor. Büyüneyse bir ruhlar için üç ikvastır. Fatiha okuyalım efendim. Kalli ve sellim ve zail ala etkadın hüni cemil emriyayi serin musallim الحمد لله رب العالمين وغالبا تعالى خالص